Varşova iklim zirvesinden. Evet, Gökşen Şahinle beraber olacağız ve Varşovadan durumları alacağız. Günaydın Gökşen. Günaydın. Günaydın Gökşen. Günaydın. Evet. Ee, bir toplu mezarlardan falan bahsedirken tabi çok zor iklim değişikliği konuşmalarını oradan nasıl görülüyor? Ee, biraz buradan müzakerelerden bahsedelim Dün e, asla müzakerelerin yani yeni anlaşma düzeyinde yeni anlaşmanın detayının konuşulduğu Dolayısıyla artık kapalı kapılar arkasında toplantıların başladığı döneme girdik Dün bizim için ilginç olan bir durum vardı onu kısaca söyleyelim yani Türkiye'nin gülüm fosil teçimesinin arkasından e, katılımcılar listeleri açıklandı üst düzey Son 3 gün üst düzey toplantıları olacak. Bu üst düzey toplantılara bakanlar ya da bakan yardımcıları ya da ülkeleri en üst düzeyde temsil edecek kişiler e, gelecekler. Bunun anlamı şu, daha önce müzakere görmüş olanlar varsa kusura bakmasınlar ama bir daha anlatalım kısaca. Hı hı. Bu toplam bir buçuk hafta boyunca aslında teknik konular konuşuluyor. Ve bu teknik konularda belli bir aşamaya kadar getiriliyor. Örneğin finans konusunda ülkenin ne kadar... E, maddi yardımda bulunabileceği ya da orada oluşturulmuş olan fonlara ne kadar para koyabileceği bunlar tabii ki delegasyonların e, yapabileceği şeyler değil. Bunlar bakanlık ya da daha üst düzeyde karar verilmesi gereken konular. Dolayısıyla e, müzakerelerde bir buçuk hafta boyunca teknik altyapı oluşturuyor. Son üç günde de bakanların katılımıyla aslında ülkelerin e, ne kadar katkı koyabilecekleri kesinleşiyor. Dün bu listeler açıklandı. Dolayısıyla bakanların katılımı önemli, onu söyleyelim. Dün bu açıklayan listelerde e, az sayıda ülkenin bakan üzerinde katılmayacağını gördük. Bunlardan bir tanesi Türkiye. Hmm. E, 2008 yılından beri bir şekilde ben takip ediyorum. İlk defa Türkiye e, bu kadar e, nasıl diyelim e, yüksek düzeyde birini göndermeden katılım gösteriyor. Dolayısıyla bu kadar düşük profilli bir katılım gösteriyor diyebiliriz belki de. Hmm. Dolayısıyla bu ilginçti bizim için yani Türkiye'nin günün fosil ödülü verilirken de söylendiği gibi daha gittikçe bu konuya olan ilgisinin azalması biraz endişe verici tabii ki bununla beraber bununla beraber dün KOP başkanının yani Polonya Çevre Bakanı Korolek'in bir toplantısı vardı Korolek toplantısında sivil toplum kuruluşlarıyla buluştu Ee, çok ilginç bir toplantıydı normalde örneğin daha önceki yıllarda e, KOP başkanları arası bir toplum kuruluşlarıyla buluştuklarında tek tek her konuda hangi aşamaya gelindiğini kısaca özetlerlerdi Koreler bunu yapmadı genel olarak bir toplantının amacından bahsetti ama zaten bu toplantının amacını hepimiz biliyoruz ee, işte yeni anlaşma bizim için öncelikli e, kayıp ve zararlı için oluşturulacak olan mekanizma öncelikli aynı zamanda da bu finans fonunun Ee, bu Green Climate Fund dediğimiz yeşillik fonunun içini doldurulması lazım. Hala içinde çok az para var. Ve e, para vereceğini söyleyen ülkeler ne zaman vereceklerini söylemediler. Dolayısıyla bu üç konu bizim önceliğimiz dedi. Evet. Filipinler temsilcisi Sanyo da zaten e, bu fonun e, bir an önce somut hale döndürülmesini beklediğini söylemişti açlık grevine de giderken. Dolayısıyla yani birazcık Koralekino toplantısından bahsetmekte fayda görüyorum ben. E, filtopun kuruluşları birkaç şey sordular. E, ben örneğin şeyi sordum. Yani finans konusundan bahsediyoruz ama e, finanstan bahsederken dedim acaba fosil yakıt teşviklerinin yenilenebilir enerjiye ya da bu fon aktarılması gibi bir şey söz konusu mu? Çünkü geçen gün Doha'da böyle bir tartışma başlamış yavaş yavaş. Ama çok ilginç bir şekilde biz Polonya'da fosil yakıt teşhii kullanmıyoruz zaten yeni yanıt aldım konu nasıl oraya bağlandı ben de çok anlamadım bununla beraber e, Filistin e, pardon e, Filipinlerden gelen bir sivil toplum katılımcısı vardı o da e, Polonya'da yapılacak olan iklim ve kömür zirvesini sordu e, o zirvenin de Korelek yani bu meleşnetler binası içinde yapılan ve birleşme netler dahilinde yapılan bir toplantı değil. Buna paralel olarak yapılan bir toplantı. Böyle paralel etkinlikler oluyor. Bunlarla ilgili bir şey yapamayız dedi. Dolayısıyla ama yine de sivil toplum kuruluşlarının yani Filipinler'deki katılımcılığının konuşması çok iyiydi. Salondan yine alkışlandı. Kendisi benim ülkemde insanlar sizin burada yaptığınız kömür zirvesi ve e, o şirketler E, o şirketler yüzünden aslında hayatlarını kaybediyorlar diye bir konuşma yaptı. Arkasından da birkaç sivil toplum katılımcısı şeyi sordu. Önümüzdeki hafta boyunca bu önemli bir nokta aslında Korolek'in söylediği. Daha önce hiç e, farklı paydaşların aynı masaya oturduğu bir toplantı yapılmamıştı. Daha ziyade İleşimiyetler Sekreter örneğin sivil toplum kuruluşları görüşüyor. Ya da sivil toplum kuruluşları e, kendi delegasyonlarıyla görüşüyorlar gibi. İkili görüşmeler yapılıyordu. Ama bu ikili görüşmeler hiç birden e, çok paydaşın aynı masa, masa etrafında oluştuğu bir hale gelmemişti. Burada Varşova'da Kore ön e, öngörüsü e, önümüzdeki hafta bakanlar buraya geldiklerinde üst düzey toplantılarda e, şirketleri, bakanları ve sivil <gülüyor> toplum kuruluşlarını aynı masanın etrafına oturtmak. Şirketler de oturuyor masaya yani. Enteresan. Evet. Hmm. Dolayısıyla e, yani bu ilginç bir nokta. Tabii ki toplum kuruluşlarının en öncelikli sorusu biz Polonya'da olduğumuz ve kümür konusunda çok hassas bir ülkede bulunduğumuz için o masaya oturacak şirketler hangi şirketler diye soruldu. E, onunla ilgili net bir açıklama alamadık. Yani şirketlerin ismiyle ilgili bir net bilgi paylaşılmadı. Ama Korolek e, hemen ardından süreci şeffaf bir şekilde işleteceğiz. Mutlaka ki onlardan haberiniz olur diye sattı, söyledi. Evet bu Gökşen gerçekten ilginç. Ben böyle bir şeyi de pek duymamıştım şimdiye kadar. izlemeye çalışan biriyim yakından nispeten. Yani şirketlerin de bir birey sayıldığını biliyorduk tabi 1868'den beri ama 1886'dan beri Amerikan Yüksek Mahkeme kararıyla. Fakat Hem hükümet hem de toplumlarla eş düzeyde uluslararası masa, meseleler dünya en önemli meselesinde şirketlerin masaya oturduğunu görmek ilginç doğrusu. Evet. Ee, bir başka ilk, ilk defa yapılan bir şey var Varşova'da. Onu da dün açıkladı biraz Korolet. Ee, önümüzdeki yani Barcelonadaki müsabakalar müzakereleri de bir misin yıl sonra yapılacak olan Peru'daki müzakerelerde aslında 2015'teki anlaşmanın içeriğini oluşturmak üzere. Dolayısıyla e, ilk defa bir yani e, Fransa'daki başkanlığı da Peru'daki başkanlığı da davet ettik dediler. Dolayısıyla bu süreci aslında tek başımıza değil bizden sonraki iki başkanlıkla beraber yürütüyoruz. Dolayısıyla buradaki bütün süreçten, buradaki bütün olanlardan en derin detayına kadar onların haberdar olmasını sağlıyoruz ki bu süreç aksamadan ilerlesin dedi. Bu aslında olumlu bir aşama. Ama tabii ki sürecin ne kadar ilerlediğini önümüzdeki hafta yine aslında bakanlar geldiğinde yapılan görüşmelerde göreceğiz. Evet. Ee, çok kısa bitirmeden önce... Kısa bir şey soracağım. Belki bilmiyor da olabilirsin. Avustralya'nın katılımı olacak mı bu sözünü ettin? Türkiye katılmıyor üst düzeyde. Yok da bakan göndermiyor. Bakan göndermiyor. Dünyanın bir numaralı kömür ihracatçısı ve en büyük sorun, en kıra, kurak kıta ülkenin ...iklim değişikliğinden de en çok etkilen. ülkenin Ülkelerden biri belki de birincisidir Avustralya ve göndermiyor. Bu yüzden iki ülkede, Türkiye'de, Avustralya'da dün günün fosili seçildiler. <gülüyor> evet. Bir ikinci soru günün fosiline de bağlanabilir. Japonya'dan bir ilginç haber geldi. Bu Fukushima'da yaşananlardan sonra hedeflerini küçültmeye karar vermiş. İklim değişikliği, yani karbon salımlarının hedeflerini tutturamayacağız. Onun için değiştiriyoruz, küçültüyoruz demişler. Bu konu konuşuldu mu ve günün fosiline aday gösteriliyor ee, mu? E, orada Japonya'nın tam o durumunu açıklamak gerekir. Siz dediğiniz gibi Fukushima'dan sonra biz hedefleri tutturamayacağız. O yüzden sera gazı azaltım hedefimizi küçültüyoruz. Ama iklim fonlarında yapabileceğimiz katkıyı arttırıyoruz dediler. Bu tam da çekindiğimiz nokta aslında. Parasını verelim, biz biraz daha kirletelim anlamına geliyor. Evet, bunu söyleyecektim işte evet. Dolayısıyla hani en çok çekindiğimiz nokta bu. Bu hala koridorlarda konuşuluyor. Bugün saat 10'da Japonya resmi açıklamasını yapacak. Saat yani buranın saatiyle 10'da, sizin saatinizle 11'de. Hemen arkasından da Sil Toplum Kuruluşları saat 11'deki basın açıklamalarında bu konuyu ele alacaklar diye düşünüyorum. Dolayısıyla onu büyük ihtimalle önümüzdeki hafta daha detaylı konuşuyor olacağız. Son bitirmeden önce iki şeyden haber verelim. Bir tane işte burada aynı zamanda da etkinlikler olacak demiştik. Evet. E, protestolar olacak diye. Bu cumartesi günü bir tanesi olacak. O e, iklim ile ilgili. Olacak olan pazartesi günde Tam bu kümür ve iklim konferansına Başladığı günde e, bak, Toplantının yapıldığı Yerin önünde bir kümür Karşılığı protesto olacak Onları da e, takip edebildiğimiz Kadarıyla aktarmaya çalışırız evet, Tamam çok teşekkür ederim. Günün özelliği ödülü kime verildi Avustralya'ya Avustralya. <gülüyor> evet. evet çünkü Avustralya'da sizin geçen günlerde konuştuğumuz gibi En e, Şu an yakıcı, kavurucu günlerini yaşarken aynı zamanda da hala iklim değişikliğini reddetmeyi başardığı için. Evet. Tarihinin en sıcak yazına girdiği de açıklandı resmen. istatistiksel olarak. Hı. Harika yani. Evet. Peki. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek, Görüşmek üzere. Varşova İklim Zirvesi'nden.